134. Mezmur Ey sizler! Rabbin bütün kulları, Rabbin tapınağında gece hizmet edenler, ona övgüler sunun. Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp, Rabbe övgüler sunun. Yeri göğü yaratan Rab, kutsasın sizi Siyon'dan.